7. Edduhan suresinin 51. ayeti kerimesinde, ''İnnel muttaqin fi meqamin emîn'' Dünyada takva elbisesini giyip, takva azını toplayan mutteqiler, gerçekte güvenilir bir makamdadırlar, buyrulmaktadır. Tarikatın üçüncü rüknü, Sıdık, yani doğru söz söylemek, Dördüncüsü, gerek dünyevi alım satımlarda, gerek dinin öğrenilmesinde vazifeleri kabul etmekte sadakat,